Ne'ûzü billâhimineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm. İnnelhamdülillâhînâhmedûh. Ve nesta'înûhû ve nestağfirûh. Ve ne'ûzü billâhimîn şürûr-i enfisînâ ve min seyyâti âmâlînâ. Men yehtihillâhu felâ muzillâleh ve men yudlil felâ hâdiyeleh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illâllâhu vahdîhû lâ şerîkeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlûhû. Emma bat fe in istigal hadis kitabullah ve hayral hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri ha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin zalale ve kullu zalaletin finner. Allah izin verirse kin ve haset konusu hakkında ders yapacağız bugün. İnşallah bu dersi kendi nefislerimizi değerlendirerek ele alalım. Çünkü iyi ahlaklarla ilgili nasları okuyup bunu hep kendisinde kötü ahlakla ilgili nasları okuyup bunları hep başkalarına yamayan bu şekilde değerlendiren bir insan asla İslam'ın getirdiği emrettiği güzelliklerden haberdar olamaz ve İslam'ın yasakladığı çirkinliklere düşer. Kin intikam fırsatı kollayarak kalpte beslenip saklanan bir kızgınlık ve düşmanlıktır. Kin nefsin bir hastalığıdır ve kim kim besleyen kimse için bizzat kendisine zararlar verir. Zira devamlı surette kalbi meşgul eder, sinirleri bozar. İnsan zihinsel olarak bir belirsizliğe dalar. Bazen kim besleyen kimse için hayat yaşanmaz bir hal alır. Dünyası karar radeta Aleyküm selam ve rahmetullah. Bunun üzerine düşmanlarından intikam almanın yollarını aramaya başlar ve ister farkında olsun ister farkında olmasın büyük bir suç işleminin eşiğine gelir. Dolayısıyla davranış bozukluğu ve dengesiz hareketleriyle İslam cemaatinin, Müslümanlar arasındaki Müslümanların cemaatinin de selametini tehdit eden zararlı bir unsur haline geliverir. Hasede gelince kişinin Allah'ın başkasına vermiş olduğu nimetten dolayı rahatsız olup o şarıstaki o nimetin zevalini istemesi ve eğer bir fırsatını bulursa o nimeti kendi elleriyle yakıp yıkmak istemesidir. Eğer haset eden kişinin, eğer haset eden kişi o nimetin yok olmasını değil de kendisinde de bulunmasını istiyorsa, mesela Allah'ın ilim verdiği bir insana bakıp kendisiyle amel edip diğer insanlara öğretmesi için kendisinde de aynı ilmin verilmesini isteyen kimse e, bu haset olarak değerlendirilmez, buna gıpta ismi verilir. Ne Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadis şerifte. Bu konuda açıklık getirmiştir. İki şeyin dışında haset etmek yoktur. Birincisi, malını hak yolunda infak eden Allah'ın mal verdiği kimse. ikincisi Allah'ın ilim verdiği bir kimsedir ki o kimse ilmiyle amel eder ve insanlara da onu öğretir. Evet, bu ikisine e, gıpta edilmesi meşrudur. Başkasının malının yok olması manasına gelen haset, şer'an, haram olduğu gibi aklende, fıtratende çirkin bir şeydir. Eğer bu nimet dinsiz, günahkar ya da zalim bir kimsenin elindeyse ve bu kimse o nimeti insanlara eziyet etmek, onların arasını açıp fitne çıkarmak ya da ümmet içerisinde kötülüklerin çoğalması için bir vesile olarak kullanıyorsa bu daha da tehlikelidir. Bu durumda nimetin zevalini istenmesi bizzati Nimetin aslı için değil, bilakis o nimet üzerinde tereddüt eden fesat sebebiyledir. Allah'ın emirlerini hiçe sahip çiğneyen bir zalimin elindeki nimetin kuvvet ve saltanatının yok olmasını istemekte hiçbir sakınca yoktur. Hatta bunun da ötesinde bunun için dua etmek, hatta güç getirilebiliyorsa, zulüm ve fesadına bizzati mani olmak gerekir. Hasedin ne kadar çirkin bir şey olduğuna dair pek çok ayet ve hadisler vardı olmuştur. Haset, ehli kitap kafirlerinin, münafıkların ve Allah'ın nimetlendirdiği sadık kullarının ellerindeki nimetlere tahammül edemeyen imanı zayıf kimselerin bir sıfatı olarak belirtilmiştir. Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin 109. ayetinde, Kitap ehlinin çoğu, hak kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki çekememezlikten ötürü ''Sizi inandıktan sonra küfre döndürmeyi isterler.'' buyruluyor. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf aleyhisselamın kardeşleriyle olan kıssasını okuyan bir kimse, hasedin insanı ne hale getirip gözlerini nasıl kör ettiğini, kalbinden merhameti nasıl söküp çıkardığını, nasıl da düşmanlık ve intikam almaya yönelttiğini açıkça görür. Allah Azze ve Celle şöyle anlatıyor Yusuf Suresinin 8 ve 9. ayetlerinde. Kardeşleri, biz birbirimize bağlı bir topluluk olduğumuz halde, babamız Yusuf'u ve kardeşini daha çok seviyor. Doğrusu babamız apaçık bir yanılma içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu ıssız bir yere bırakıverin ki, babanız size kalsın. Ondan sonra da iyi kimseler olursunuz dediler. allah Teala kitabında peygamberine ve müminlere başkalarına eziyet edip zarar vermekten kaçınmalarını emretmiştir. Kaçınılmasını emrettiği şeylerden biri de, sahibini haset ettiği kimseden intikam almak için yanıp tutuşturan hasettir. Allah Azze ve Celle Felak suresinde şöyle buyuruyor. De ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı bastığı vakit gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücü kadıların şerrinden, bir de haset ettiği, hasedinin gereğini yaptığı vakit kıskancın şerrinden, Sabahın Rabbine sığınırım. Aleykümselam ve rahmetullah. Nebi Aleyhissalatu vesselam müminleri birbirine kin tutmaktan ve hasetten yasaklamış, Allah'ın kulları ve kardeşler olmayı emretmiştir. Bukhari, Müslim ve İmam Malik Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar. Zan'dan şiddetle kaçınınız. Zira zan sözün en yalanı olanıdır. Ve yine aynı hadiste Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Allah'ın kardeş kulları olunuz buyurmuştur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hasetten sakındırmış ve hasedin ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi amelleri yok ettiğini beyan etmiştir. Ebu Davud ve Beyhaki Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar. Haset etmekten şiddetle sakınınız. Zira haset Ateşin odunu yemese gibi iyilikleri yer. Nebi aleyhisselatü vesselam, Müslümanlara müsamahakâr, temiz kalpli olmalarını emretmiş, kin, haset ve düşmanlıktan da sakındırmıştır. Eğer kişi bu söylenilen emirleri yerine getirebilirse, her şeye kadir olan Allah'ın çok büyük bir nimetle nimetlendirdiği bir kimse olmuş demektir i̇bn Mace'nin sahih bir isnatla ve yine Beyhaki ve diğer muhaddislerin de Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümadan rivayet ettikleri bir hadis şu şekilde. Ey Allah'ın Resulü, insanların en faziletlisi kimdir diye sorulduğunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kalbi temizlenmiş, dili doğrudan başka bir şey söylemeyendir buyurmuştur. Dili doğru olmanın ne demek olduğunu bili biliyoruz ama kalbi temizlenmiş ne demek diye sordular. Nebi Aleyhisselam Vesselam o takvalı yani Allah'tan korkan onun emirlerini yerine getiren yasaklarından sakınan saf içinde günah ve isyan olmayan kin ve hasetten arınmış bir kalptir buyurdu. Ahmet bin Hanbel ve Nesai'nin rivayet ettikleri hadiste de e, hasen bir isnatla rivayet ediyorlar bunu. Enes bin Malik radiyallahu özetle şöyle naklediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Üç gün cennet ehlinden bir adam size çıkıp gelecek. Gerçekten de adamın biri üç gün peş peşe çıkıp yanlarına geldi. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer radiyallahu üç gün o adamın yanında geceledi. Bu zaman zarfında adamın gece ibadeti için kalktığını hiç görmedi. Sadece adam uykusundan uyandığında ya da yatağından sağ, sağdan sola döndüğünde tekbir getirip Allah'ı zikrediyordu. Bu hal sabah namazına kalkıncaya kadar devam ediyordu. İbn-i Ömer anhuma, adamın yanından ayrılmaya karar verdiğinde sanki ad adamın amelini küçümser bir şekilde ona Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın kendisi hakkında söylediği sözü haber vererek adamın başkalarına nispetle amelinin daha az olmasına rağmen Nasıl olup da böyle bir makama ulaştığını hayret ettiğini söyledi. Bunun üzerine adam ona, evet bu gördüğünün dışında bir şey yok. Sadece şu var ki, hiçbir Müslüman hakkında nefsimde taşıdığım en ufak bir hile, hainlik olmadığı gibi, Allah'ın kendisine hayır ihsan ettiği hiç kimseye de asla haset etmem dedi. Bunun üzerine i̇bn Ömer radiyallahu anhüma, işte seni bu makama getiren şey bizim güç getiremediğimiz bu özelliğindir buyurdular. Bu hadis şerif, kişinin ahiretteki yerini belirlemede, Allah katında makamının yükselip az da olsa yaptığı amelin kabul edilmesinde, kişinin kalbinin hıyanet ve düzenbazlıktan uzak, nefsinin de kin ve hasetten arınmış olmasına ne kadar etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ameli az olmasına rağmen, kalbinin kötülüklerden arınmış. İnsanların da elinden ve dilinden emin olmaz sebebiyle cennete gireceği haber verilen kişi de gecelerini ibadet, gündüzlerini ise oruçla geçiren, buna rağmen komşularına eziyet ettiği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber verildiğinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın o kadın cehennemdedir buyurduğu, kadınla karşılaştırıldığında bu hadis daha iyi anlaşılır. Bütün bunlardan şu anlaşılıyor. İslam'ın öngörmüş olduğu ideal Müslüman, örnek Müslüman, ibadetlerle kalp temizliğini ve güzel ahlakı bir arada bulunduran, ne ibadeti terk eden ne de e, kalbin ıslahını terk eden, gizli amelleriyle açıktan yaptığı amelleri uyum içerisinde, söyledikleriyle yaptıkları bir, toplumun elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Bu ve buna benzer Müslümanlar sayesinde, Gerçek İslam toplumunun binası yükselir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte buna işaret ederek şöyle buyuruyor. Onlar birbirine sıkı sıkıya kenetlenmiş bir binanın yapı taşları gibidirler. Evet, İslam mesajını yeniden dünya gündemine sunacak, Müslümanlara İslam devletini yeniden kazandıracak olan birbirine sımsıkı kenetlenmiş güçlü ideal topluluğun vasfı işte budur. Allah'a davet noktasında muhlis, ihlas sahibi, İslami bir terbiyeden geçmiş, davet çalışmasını İslam'ın emrettiği temel prensiplere uygun bir şekilde yürüten bir kimsenin herhangi bir kimse hakkında kim besleyip Allah'ın nimet verdiği bir kimsenin elindeki nimetin yok olmasını isteyebileceğini asla düşünmek bile istemeyiz. Böyle bir durumun olabilmesi için o kimsenin zalim bir gasp edici veya Allah'a isyan eden bir yönetici yahut da haddi aşan bir dinsiz olması gerekir. Zira kin ve haset sahibini ahlaksızlık bataklığının en son noktasına, şerefsizliğin en aşağı derecesine götüren, insanı psikolojik olarak bunalıma iten hastalıkların en tehlikelilerinden biridir. İnsanlarla olan ilişkilerinde canlı bir ahlak örneği olan bir davetçini, kin ve haset hastalığına yakalanması gerçekten e, düşünmeyi asla istemediğimiz bir durum. İnsanların ahlak olarak örnek aldıkları hareketlerindeki onun e, tavırlarındaki nezaket ve nasihatlerinden etkilendikleri kalbi kalbi hastalıklarının tedavisini kendilerinden öğrenip temizledikleri bu tür davetçilerin kin ve haset afetiyle vasflandırmaları mümkün değildir. Bununla vasflanmaları çirkindir. Bununla birlikte İslami toplumlarda irşat ve davet çalışması yapanlar ciddi bir incelemeye tabi tutulduklarında bu davetçilerin pek çoğunun kalplerinin kin ateşiyle yanıp tutuştuğunu, nefislerinde kıskançlık tohumlarının kök saldığını, yalnız kaldıklarında şer işlemeye meyhal bir tabiata sahip olduklarını görürüz. Hiç şüphesiz bu tür davetçilerin gerçekten nasıl birileri olduğunu anlayan Toplum içindeki bu tür davranışlarına şahit olan bir kimse elbette ki onlardan kaçacak, başkalarını da onların aleyhinde uyararak bu yaptıklarını ayıplayacaktır. Elbette bununla da kalmayıp bu insanların her söylediğine, her yaptığına muhalefet edip onların aleyhine çalışacaklardır. Yani öyle bir hal alır ki artık onların doğru söylediği sözler dahi terk edilir olur. Onlar bile reddedilir olur. Bu tür davetçileri şu iki sınıfta zikredebiliriz. Birincisi, davet etmekte vazifelendirilmiş ancak ücret karşılığında çalışan, karşılık almaksızın asla herhangi bir faaliyette bulunmayan, maddi ya da şahsi bir menfaati olmadıkça asla kimseye bir şey öğretme gayreti içerisinde girmeyen kimsedir. İkinci sınıf ise, mevcut düzen için çalışan kimselerdir. Bu tür insanlar, düzenin emir ve yasaklarına harfiyen uyarlar kendilerine emredilen neyse onu uygulamakla görevlidirler. Yaptıklarının çoğu düzenin direktifleri doğrultusunda ve mevcut sistemin maslahatına uygun bir şekildedir. Velev ki, kendisi için çalıştıkları, hizmet verdikleri düzen İslam'a savaş açmış, davetçileri toplumdan uzaklaştıran, dinsizliği yürürlüğe koymuş bir sistem olsun. Yüksek derecede bir imani Olgunluğa ve ahlaki erdemliğe sahip olmayan bu tür insanların kin ve kıskançlık hastalarına yakalanmaları çok kolaydır. Özellikle de kendi yaşıtlarını kendilerinden daha yüksek bir makamda ya da daha fazla maaş aldıklarını görmek onları çileden çıkarır. Onları bulundukları makam ve mevkiden indirebilmek için elinden geleni ardına koymaz. Buna gücü yetmezse her vesileyle bu insanlar rahatsız eder durur. Bu adam, alim ve davetçi kılığına girip düzen hesabına çalışarak çok alçakça bir görevi yerine getirmiş olur. Bu rolünü ve görevini de iki şekilde yerine getirir. Birincisi, düzenin borazanlığını yapıp davetçilerin tecrit edilmesini ve düzenin İslam'a karşı savaş açmasını mazur göstermeye çalışır. Özel ve genel toplantılarda düzenin tellalliğini yapar. Düzenin uygulamaya koyduğu planların yürümesi için elinden geleni yapar. Bu planların komünizm, sosyalizm ya da kapitalizm adına yapılıyor olması onu hiç rahatsız etmez. İkincisi, tavizsiz İslami cemaatlerin takibi ve samimi davetçilerin toplumdan tecrit edilmelerinde kullanılırlar. Bunu başarabilmek için kimi zaman davetçileri çeşitli şeylerle fitneye düşürmeye çalışırlar. Bazen aleyhlerinde yazılar yazarak, bazen değişik tuzaklar kurarak, kimi zaman da her türlü yalan ve iftiralarla Davetçiler ve cemaatleri toplum içinden tasfiye etmeye çalışırlar. Bütün bunları karşılığında alacakları ya ufak bir dünyalık ya da birkaç kuruş para için yaparlar. Bu insanlar ne kadar alimlik iddiasında bulunurlarsa bulunsunlar, her ne kadar davetçi veya alim postuna bürünürse bürünsünler, her ne kadar takval ve salih bir kul olarak görünmeye çalışırlarsa çalışsınlar, yine de düzenin işbirlikçi uşağı olmaktan Öte vasıfları gitmez. Yaptıkları bu aşağılık ve alçakça işler yüzünde ne Allah katında ne de insanlar nezdinde beş paralık bir kıymetleri yoktur. Kim başkalarına tuzak kurmak ve kınamak bu insanların dini, kıskançlık, aşağılık ve şahsiyetsizlik de bu insanların kişiliğidir. Onların yalan, dolan, yeryüzünde fitne ve fesat çıkarmak, Allah'ın salih kullarını rahatsız edip Allah davasının samimi erleri aleyhine tuzak kurmak dışında başka bir şey yapmalarını beklemek çok büyük bir saftillik olsa gerek. Bu insanlar İslam ümmetinin bünyesindeki öldürücü mikroplardır. Davetçilerin insanlığın şeref ve izzetini kurtarma yollarında önlerine çıkan en tehlikeli engellerden birisi de Budur. Her şeye rağmen, batıl ne kadar büyürse büyüsün, ne kadar güçlenirse güçlensin, batılın sonu yok olmaktır. Mücrimler ne kadar tuzak kurarsa kursun, ne kadar plan ve program yaparlarsa yapsınlar, sonları gelmiştir. İt ürürse de kervan yürümektedir. Zalimler istemese de, elbette Allah azze ve celle nurunu tamamlayacaktır. İslami temeller üzerine yetiştirilmiş, yeterli bir eğitimden geçmiş, davetini sırf Allah için ve yine Allah'ın koymuş olduğu prensipler çerçevesinde yürütmeye çalışan bir davetçinin böyle bir hastalığı üzerinde bulundurması en yakışmayan hasletlerdendir. Ve bu korkunç neticeler verir. Hem toplum planında hem fert planında. Bunu bile bile Davetçilerin birbirine kim besleyebileceğini veya birbirlerini kıskanabileceğini e, asla düşünmek istemeyiz. Bununla beraber, davetçinin de bir beşer olduğu ve beşer olmanın en temel özelliğinin de bazen yanlış, bazen de doğru yapmak, günah işleyip sonra da tövbe etmek olduğu bilinen bir hakikattir. Davetçi de kimi zaman kendi yaşlı veya kendi benzer bir insanla zıt gidebilir. Şeytanın bir hilesi, nefse emmare'sinin bir vesvesesi sonuncu o da beşeri zafiyetine yenik düşebilir. Bilerek ya da hiç farkında olmadan kin ya da kıskançlık kancasına yakalanabilir. Gün gelir düşmanlık koru alevlenip zıtlaştığı kişiye değişik tuzakları kurmasına, ona kim besleyip elindeki nimetin gitmesini istemeye kadar götürebilir. Aleykümselam ve rahmetullah Elbette ki bu içine düştüğü durum Düşük ahlaklı insanların aşırı cehaletleri, haram olan dolanbazlıkları ya da körük körüne yapıştıkları taasutları sebebiyle saplandıkları bataklığı ta kendisidir. Davetçi ne zamanki böyle bir ahlak düşüklüğüne doğru meylettiğini hissederse hemen Allah'a olan imanını hatırlasın. İyi bilsin ki kendisi sıradan bir insan olmayıp bilakis her tabakadan insanın örnek aldığı Allah'a davet eden, Allah'ın rızası için çalışan bir davetçidir. Kin, buğuz, kıskançlık, haset, düzenbazlık ve düşmanlığı insanların en düşük karakterlerinin özelliklerinden olduğu da unutulmamalıdır. Bütün bunları hatırlayıp düşünür, akledip iyice tefekkür ederse, bunun sonucunu alarak, bunun sonucunu göze alarak kalpteki iman harekete geçer. Takva, hassasiyet nefsinde yeniden filizlenir. Allah'ın gözetimi altında olduğunu gönlünün taa derinliklerinde yeniden hisseder. Böylece artık o gerçeği gören, bunu gören tövbe eden kul, Allah'a yönelmiş, pişman olmuş bir kul olur. Artık yeniden aynı hataya dönmemek azminde, imanın zevkine varmış, İslam ahlakına bürünmüş, ihlaslı bir davetçi, takvalı bir mürşit olur. Kin ve haset hastalığının tedavisi şu noktalarda özetlenebilir. Birincisi, davetçinin her şeyden önce Allah'a iman etmiş bir Müslüman olduğunu hatırlaması gerekir. Kin, haset ve diğer kalbi hastalıkların imanın hakikati, İslam prensipleri ve örnek bir Müslüman şahsiyetinin oluşumuyla taban tabana zıt olduğu iyi bilinmelidir. İkincisi, kendisinin Allah Azze ve Celle'nin dininin yüceltilmesi için Allah Azze ve Celle'nin yolunda gayret eden bir davetçi olduğunu yeniden uzun uzun tefekkür etmelidir. Davet meydanına inen ve Allah yolunda çalışma yapan bir kimsenin bu gibi kötü sıfatlar ve düşük ahlaktan kendisini koruması gerekir. İnsanlara kim beslemekten, onların ellerindeki nimetlerin yok olmasını istemekten daha aşağılık bir duygu. Bundan daha kötü bir huy olabilir mi? Üçüncüsü, kendisinin insanlara yapmalarını ya da sakınmalarını söylediği şeyleri de okumuş. Bunu okumuş, okumamış toplumun tüm kesimlerine örnek olduğunu farkında olmalıdır. Anlattığı konularda insanlarla bir şeylerden sakındırırken veya insanları bir şeylere teşvik ederken kendisini dinleyen kimselerin önünde bir örnek olduğunu farkında olmalıdır. Bunun farkında olan bir insan sözüyle özünün, yaptıklarıyla davet ettiği şeylerin birbirine tezat olmasından şiddetle kaçar. Eğer bundan çekinmiyorsa, o zaman hem başkalarının kim ve hasetten sakındırıp hem de aynı şeyleri kendinin bizzat yapması bu kötü sıfatlarla bezenmiş olması sebebiyle hem Allah hem de insanlar tarafından nefret edilip bu edilen bir kimse olmaya razı oluyor demektir. Dördüncüsü, Rabbi ile kendi arasında başka hiçbir varlığın olmadığı uzlet ve halvet hallerinde, yani yalnız kaldığı zamanlarda, kendi nefsine şu sorular yönetmelidir. Acaba kin, haset ya da buna benzer kötü bir nefsi hastalığa yakalandın mı? Eğer herhangi birine kalbinde bir kin, ya da birisindeki bir nimeti çekemediğini ve yok olmasını temenni ettiğini, ya da bir başka Müslümanla kendi arasında bir nefret ve düşmanlık halinin olduğunu hissederse, hiç vakit kaybetmeden bir daha aynı hataya dönmemek azmiyle Rabbine yönelip tövbe etmeli, kardeşiyle barışıp onlardan helallik dilemelidir. Böyle yaparsa geçmiş günahları inşallah affedilmiş, kendisi de tekrar günahlardan sakınan takvalı bir Müslüman olmuş olur. 5.'si Aleykümselam ve rahmetullah bereketü. Kaza ve kader inancını kuvvetlendirmelidir. Kainatta meydana gelen tüm olayların kar ya da zararın, zenginlik ya da fakirliğin, izzet ya da zilletin, sıhhat ya da hastalığın, zekilik ya da geri zekalılığın, kuvvet ve zayıflığın tamamının Allah'ın takdiriyle meydana geldiğine bütün gönlüyle inanmalıdır. Böyle bir inanca sahip olan kimse, aralarında sürtüşme olan biriyle hemen kim bağlamaz. Birisine elindeki nimetten dolayı hased etmez. Başına gelen musibetler onu doğru yoldan ayıramaz. Altıncısı, nafile namazları ve zikrullahı, Allah Azze ve Celle'yi zikretmeyi, çoğaltmak gerekir. Tüm benliğiyle, siddk ve ihlas ile Allah'a yönelip, Nefsine ve şeytanın vesveselerine karşı kendine yardım etmesi için yalvarmalıdır Allah Azze ve Celle'ye. Allah'ı zikretmesi, ibadetleri, dua ve yakarışı vesilesiyle Allah Azze ve Celle onun kalbini nurla dolduracak, gönlünü hayırlı işleri yapmaya meylettirecek, kalbindeki kıskançlık hastalığını, kin, kara, kin karanlığını söküp yerine tüm Allah'ın kullarının iyiliğini isteyen bir nurla dolduracaktır. Allah'tan dileğimiz, Davetçi kullarını kin ve has haset hastalığından koruması, söz ve fiillerinde doğruyu ilham ederek, sertliği şefkatle, kızgınlığı yumuşaklıkla, düşmanlığı müsamaha ile, kötülüğü ise iyilikle karşılayabilmeleri noktasında onları muvaffak kılmasıdır. Dileğimiz, davetçilerin öyle bir temiz kalp, kötülüklerden arınmış bir nefis ve ruh haline sahip olmalarıdır ki, hiç kimseye karşı kim beslemesinler, kimseyi kıskanmasınlar. Birileriyle bozuştuklarında haddi aşacak taşkınlıklarda bulunmasınlar. Ani gelişen olaylar bir anda onları değiştiremesin. Davetçiler Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini kendilerine şiar edinmelidirler. Haşir Suresi 10. Ayet Onlardan sonra gelenler, Rabbimiz bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde müminlere karşı kim bırakma? Rabbimiz şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin derler. Evet, ayrıca sabah akşam haset edicilerin hasetlerinden de Allah Azze ve Celle'ye sığınmalıdır. Subhanakallahumme ve bihamdik <Sessizlik> ve eshedu la ilahih illa antawatek ve ista'furuke ve tu